hazırlayan benim. Çeleng Barkra. Merhaba, Haristan Sanat programına hoş geldiniz. Ben programcınız Çeleng. Bugün teknik masada Selahattin var. Ona da teşekkür ederek uluslararası bienallere ayırdığım bu programa başlıyorum. Dünya çapında hali hazırda 200'e yakın sanat BNL'i var. Bunların tabii kalitesi tartışılır. Ama BNL bir etkinlik ya da sergi formatı olarak giderek önem kazandı. Özellikle son 20 yılda sayısı ve öneme giderek artan pek çok BNL gündemimizde. 2017 yılı içinde bizi hangi BNL'ler bekliyor? İşte hariçten sanat programı bu hafta. Gezegenden bir BNL turuyla karşınızda. Öncelikle hali hazırda devam etmekte olan hatta bitmek üzere olan BNL'lere bakalım. E, 200'e yakın BNL olduğunu söyledim ben içlerinden yaklaşık 15 civarına yer vereceğim. Bunlar elbette benim seçkilerim. Ama günümüzde BNL sayısı o kadar artmış durumda ki bu BNL'leri listeleyen hatta BNL'lerin birbiriyle ilişkili yönlendiren, buna kafa yoran bir takım örgütler dahi var. Bunlar içinde de Biennale Foundation yani Biennale Vakfı'nın web sitesinden yararlanmak mümkün. Onlar Biennale konusunda çeşitli sempozyumlar, tartışmalar da düzenliyorlar. Bir diğeri ise biraz daha yeni bir oluşum olarak International Biennale Association yani uluslararası Biennale Derneği ya da birliği olarak Türkçeleştirebileceğim diğer organizasyon Onlar da aynı şekilde BNL'ler konusunda ve BNL'de Hatta çalışmakla ilgili Eğitim programları dahi yapıyorlar Buluşmalar, sempozyumlar Yayınlar, haber bültenleri Çıkarıyorlar. Bunları takip etmek Elbette mümkün. Ben biraz da e, En çok tanınan, en çok yerleşmiş, rüştünü ispat etmiş Biennale'ler içinden, gezegenden haberler getiriyor olacağım. Farklı coğrafyalardan, farklı ölçeklere sahip uluslararası etkinlikler söz konusu. İlk olarak başlayacak olursak 5 Şubat'ta bitecek olan bir Biennale var. Tayvan'da uzak doğudan bir Biennale 10.sü düzenleniyor. Yani 20 yıldır gündemde Taipei Biennale'i. Teması ya da başlığı Gestures and Archives of the Present, Genealogies of the Future, çevirmem gerekirse, Türkçeleştirmek istersem... Günümüzün ya da bugünün jestleri ve arşivleri geleceğin soy kütüphaneleri, soy ağaçları olarak çevirmen mümkün. Corin Dersen'ın küratörlüğünü yaptığı bir bienal Eylül ayında başladı. Yaklaşık olarak bizim tasarım bienali dönemlerinde Taipei'de e, önemli bir etkinlikti. Hem tasarım hem de sanat alanında faaliyet gösteriyor. 5 Şubat'a kadar devam ediyor. Aynı tarihlerde yine 5 Şubat'ta bitecek bir Biennale daha var. Bu sefer bambaşka bir coğrafyaya Orta Amerika'ya doğru gidiyoruz. Ekvator'dan 13.sü düzenlenen Cuenca Biennale. Bu Biennale'de Türkiye'den de Biennale'de sıklıkla görmeye alışkın olduğumuz iki isme rastlıyoruz. Aslı Çavuşoğlu ve Cevdet Erek. Den Cameron'ın küratörlüğünü yaptığı 13. Quenca Bienali'ne katılan sanatçılar arasında. Bunlardan aslı Çavuşoğlu Avrupa Bienali olarak tanımlanan Manifesta'da ve bienale özel yaptığı işiyle şimdi de Ekvador'a gitmiş durumda. Den Cameron'ın e İstanbul Biennelerinden tanındık bir küratör 2003 yılındaki İstanbul Bienneler'in küratörlüğünü üstlenmişti. Muhtemelen Aslı Çavuşoğlu ve Cevdet Erek'le tanışıklığı da o zamanlara uzanıyor. Bienneler'in başlığı Mutable Art in a Materialist Society yani materyalist bir toplumda değişebilir ya da materyalist bir topluma uyabilir sanat olarak Türkçeleştirebileceğim bir başlıkta. 25 Kasım'da başladı 5 Şubat 2017 yani oldukça kısa bir zaman var bu Biennale'yi yakalamak için. Bir diğer Biennale yine sonbaharda başlayan Singapur'dan 5. Singapur Biennale'i Suzy Linkham'ın yaratıcı direktörlüğünde düzenlenen bu de 26 Şubat'a kadar gezilebilir. Yolu Singapur'a düşen açık radyo dinleyicilerine tavsiye etmiş olalım. Bunlar şu anda başlamış, devam etmekte hatta bitmekte olan BNL'ler. Bir diğer yine Türkiye'yi ilgilendirebilecek BNL yine uzak doğu coğrafyasından Çin'den 11.si düzenlenen oldukça prestijli bir etkinlik Şangay BNL'i. Bu defa küratöryel ekibiyle de ön planda bu BNL. Şangay'daki BNL'in küratörlüğünü Raks Media Kollektif üstlendi. Bunlar bir sanatçı ekibi Ama pratikleri e, kamusal alanda sanat, performans, e, mimari, özellikle toplumsal ve siyasal eleştiri gibi farklı pek çok alana yayılmış. Geçtiğimiz Venedik Biennial'inde de Giardini'de e, yerleştirdikleri heykelle hakikaten modernlik ve küreselleşme eleştirisi yapıyorlardı. Bu defa Biennial'in küratörlüğünü üstleniyorlar. Sanatçıların çeşitli Biennial'lerinin Biennale'nin küratörlüğünün üstlenmesi de bir e, olgu olarak karşımızda. Nitekim yine Eylül ayında başlayacak İstanbul Biennale'nin de küratörlüğünü bir sanatçı ekibine emanet ettiler. E, onların da yaptığı Biennale'yle ilgili daha önce programlarımıza yer vermiştik. Sonuçlarını Eylül ayında görmek mümkün olacak. Şangay Biennale'ne geri dönecek olursam 11.si düzenleniyor. 11 Kasım'da başladı. 12 Mart 2017'ye kadar yolu biraz uzaklara, Şangay'a düşeceklerin e, izlemesi mümkün. Türkiye'den iki isim var. Şener Özmen, Diyarbakır'da yaşayıp çalışan hem bir yazar hem bir sanatçı Şener Özmen. Bunun yanı sıra Müge Yılmaz'ın da çalışmalarına Şangay Bienalinde denk gelmek mümkün. E, Power Station. Adlı bir sanat mekanında dönüştürülmüş eski bir enerji istasyonunda gerçekleşiyor. Bu Biennale 12 Mart'a kadar devam ediyor olacak. Avrupa'ya dönecek olursak 11 Mart'ta başlayacak özellikle hareketli görüntüye odaklanan bir Biennale'den bahsetmek isterim. Adı Kontur eee 8. kez düzenlenen tamamen hareketli görüntüye yani video, yeni medya, kısa film gibi mecralara ayrılmış bir bienal bu. Belçika'da Natasha Giumbalano'nun küratörlüğünü üstlendiği bu bienal Mechelen kentinde düzenleniyor. Tam 16 yıldır tamamen hareketli görüntüye bu alanda gelişen hem tartışmalara hem kurama hem de teknolojilere adanmış bir bienal. 11 Mart'tan 21 Mayıs'a kadar Belçika'ya yola düşenlerin kaçırmamasını tavsiye ediyoruz. Ee, bahsetmek istediğim bir diğer BNR bu sefer Kuzey Amerika'dan Quebec'ten, yani Kanada'nın Fransızca konuşulan Frankofon bölgesinden bir BNR. Nitekim adı da Manifestar, yani sanat e, manifestoları gibi çevirebilirim. Quebec bölgesinde düzenleniyor. 17 Şubat'la 14 Mayıs arasında Alexia Fabr'ın küratörlüğünde bir bienal bu. Quebec'teki bienalin başlığı The Art of Joy olarak İngilizce'de geçiyor. Keyfin sanatı, keyif sürmenin sanatı olarak Türkçeleştirmeye çalışabilirim bu başlığı. Manifdar e, 8.si düzenleniyor. O da oldukça yerleşmiş e, bir e, bienal. Ee, sadece kebek ve çevresinden değil dünyanın dört bir yanından sanatçıların keyif yani joy ile ilişkilendirilebilecek bu tema üzerinden işlerine yer veriyor bizim coğrafyamızda Türkiye'nin de içinde olduğunu söyleyebileceğim coğrafya en yakın coğrafya olarak en yakın olan bienallerden biri ise Sharjah bienali şüphesiz ee, 10 Mart'ta başlayacak bu bienal 12 Haziran'a kadar şarja da görmek mümkün ama açıkçası bu sene enteresan bir format, enteresan bir çerçeve de deniyorlar. Bunu vurgulamak isterim. Tarihlerine baktığınız zaman etkinliklere neredeyse Ekim ayında başlamış durumdalar ve 2017'nin Ekim ayına kadar da etkinliklerini sürdürme niyetler yani tam bir yıla yayılacak bir bienal formatı deniyorlar. Küratörlüğüne Christine Tome üstleniyor Ee, sergi ve programlardan oluşuyor sadece sergilerden değil programlar da çok ön planda olacak şarja bienerinde ve enteresan tarafı sadece şarjada geçmiyor benim size az önce verdiğim tarihler olan 10 Mart 12 Haziran dönemi şarjada bienerin en hareketli dönemi sergileri gezebileceğiniz dönem olarak belki ön planda ama esasen biener bütün bir yıla yayılmış ve sadece şarjada değil Beyrut'ta Dakar'da, Ramallah'ta ve İstanbul'da gerçekleşiyor olacak. İstanbul ayağı özellikle vurgulanmaya değer. Zaten Şarj'a bir yeneğine önümüzdeki hariciden sanat programında Açık Radyo'da mutlaka gündeme alacağız. Çünkü küratöryel ekibinde Türkiye'den bir isim de var. Zeynep Öz genç bir isim. Ee, Zeynep İstanbul'daki programları yürütüyor olacak. Bir nevi alternatif bir Diyanel formatından e, bahsetmek mümkün. E, dalgalardaki yükselme ve düşüş, bir bakış, kabarma, dalgalanma ya da çalkantı, dalgalı, inişli, çıkışlı bir görünüş, taslak ya da form anlamlarına gelen Arapçadaki tamavuş sözcüğü, Diyanel'in ana başlığı. E, bunun etrafında pek çok e, soru yöneltiliyor elbette. Diyanel İstanbul'da ise Mayıs ayı ortalarında hayata geçecek programlar Mahsul adlı bir anahtar sözcük etrafında Zeynep Öz küratörlüğünde bir program ortaya çıkacak. Bununla ilgili bilgileri önümüzdeki aylarda Açık Radyo'da paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi sonraki biennallerle belki devam etmek lazım ama şarja biennallini özellikle takipte bulundurmanızı tavsiye ederim. Mart ayından devam edecek olursak dünya üzerinde ilk 3 BNL arasında görülen Whitney BNL'i ABD'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir BNL bu. 17 Mart'ta başlıyor 11 Haziran'a kadar devam edecek yani ilkbahar ve yaz döneminde 2017'de gerçekleşecek tüm bienal hatta trienaller arasında en dikkat çekicisi diyebiliriz. Çekicilerinden biri demek mümkün. Çünkü 3 yıl aradan sonra tekrar müze binasına dönüyor. Yenilenmiş Whitney Müzesi'nin binasına dönüyor. Bu bienal küratörler Christopher Leve ve Mila Locks eşliğinde Kuzey Amerika sanatına geniş bir perspektiften bakıyor. Kuzey Amerika sanatı elbette hala, belki de maalesef hala dünya sanat piyasasını ve müze sergilerini oransal olarak yönetiyor. Ee, i̇kili, yani küratör ikilisi Christopher Lee ve Mila Locks bu yılki Biennial için, Whitney Biennial için tam 40 Ülke gezmiş ve farklı dönemlerden sadece günümüz sanatçıların değil farklı dönemlerden sanatçılarını sanatçıları bir araya getirmiş durumda. Amerika'ya yolu düşecekler, New York'a yolu düşecekler için 17 Mart 11 Haziran arasında Whitney, Biennial'ini gezmek mümkün. Bu yıl, bu yıl çok konuşulacağı. Evet. Şimdi yakın dönemde yani yaza kadarki bienallerden hızlı bir gezegen turu atmış olduk Harçtan Sanat programında. Kısa bir müzik arasından sonra yaz ve sonbaharda uluslararası çapta bizi bekleyen bienallerle devam edeceğiz. Bugünkü müzik parçamız eee Harçtan Sanat programının da jenerik parçası'nın orijinal kaydı Dancing in the Streets. Esasen 1964 yılında Martha and the Vandellas tarafından ortaya konmuş bir parça bu. Biz e, Harici sanat programında David Bowie ve Mick Jagger'ın onu yıllar sonra nasıl yorumladığına şahitlik ediyoruz. Ama parçanın orijinalini şimdiye hiç çalmadık. Dolayısıyla bugün onu dinliyoruz Martha and the Vandellas'tan bugünkü program konseptine uygun olacak şekilde Dancing in the Streets gelsin. Haristan Sanat Programı'ndayız. Açık Radyo'da ben programcınız Çelenk, BNL'ler içinde bir dünya turu yapıyoruz. Hakikaten 2017 yılının belli başlı BNL'lerini gezmeye kalksanız herhalde bir devre aleme hazır olmanız gerekir. Seyahat programlarınızı yapmadan önce Haristan Sanat Programı'nı dinleyin diyorum. Haristan Bahar aylarına kadar başlayacak BNL'lere ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 8 BNL'den bahsettik. Bir o kadarı daha 2017 yılın boyunca bizi bekliyor. Bunlar elbette belli başlı uluslararası BNL'ler. Şimdi bahsedeceğim BNL Aslında beş yılda bir yapılan bir etkinlik formatı, ona bienal demek doğru olmaz. Documenta yıllardır en çok beklenen ve ölçeği bakımından en büyük olan sanat etkinliği olsa gerek. Bir öncekinin küratörlüğünü Karadın Kristof Bakarcıyev üstlenmişti. 2012 yılında gerçekleşen Documenta'dan bu yana hala onun konuşmaya devam ediyoruz... Bu yıl yine Dokumenta yılı 14.sü düzenleniyor. 5 yılda bir düzenlendiği göz önüne alınacak olursa ne kadar köklü bir etkinlik olduğunu söylememe dahi gerek yok. Esasen her zaman Almanya'nın Kassel kentinde düzenlenir Dokumenta. Bu yıl 14.süne özel olarak artistik direktörü Adam Schmitz'in kararıyla sadece Kassel'de değil onunla eş zamanlı olarak... Hatta tarih bakımından Kassel'deki sergilerden de önce başlayacak şekilde Yunanistan'ın Atina kentine, yani komşumuz Atina'ya da uzandı. Dokumenta, yani 14. Dokumenta'nın programları çoktan başlamış durumda. Film gösterimleri yapıyorlar, kitap tanıtımları, çeşitli tartışma etkinlikleri, programlar, kuramsal çeşitli konuşmalar. Fakat asıl... E, Doruk noktasını Dokumenta'nın 8 Nisan'dan itibaren Atina'da takip etmek mümkün olacak. Nitekim 14. Dokumenta'nın ön başlığı Learning from Athens yani Atina'dan öğrenme, öğrenmek Atina deneyiminden öğrenmek olarak Türkçeleştirebilirim. İkili bir yapısı var. 8 Nisan'dan 16 Temmuz'a kadar Atina'da sergiler gezmek mümkün. 10 Haziran'dan 17 Eylül'e kadar ise Her dokumentada olduğu gibi Almanya'nın Kassel kentinde de sergiler, özellikle Fredericiano Müzesi her zaman dokumentayı ağırlar. Orada sergiler görmek mümkün. Bu iki kentin arasındaki e, hem somut hem de mecazi ilişkilere odaklanmaya çalışacak bir bienal olacak. Elbette dünya çapında pek çok sanatçıya hatta bu alanda e, ki düşünürlere ve yaratıcı kesimlere uzanan etkinlikler söz konusu Bildiğim kadarıyla davet edilen sanatçılardan hem Atina'daki sergiler hem de Kazer'deki sergiler için birer çalışma üretmesi istenmiş. Kapsamı çok geniş. Takip etmeye çalışacağız hep beraber. Dokümantayı öncelikle Nisan'dan itibaren Atina'da, sonrasında ise Hazirandan itibaren Eylül ortasına kadar Almanya'nın Kazer kentinde görmek mümkün. Dokümantadan da daha <gülüyor> uzun. E, ...aralıklarla yapılan... ...ve dokumentayla kesiştiği yıllar... ...hakikaten güncel sanat alanında... ...çalışanların Avrupa'ya bir nevi... ...sanat haccına... ...gittiğinden söz etmenin... ...mümkün olduğu bir diğer projeye geliyorum... ...tamamen heykele adanmış bir proje... ...Münster kentindeki... ...Sküptür Project... ...2017'de... ...düzenleniyor... ...10 Haziran'da başlıyor... ...1 Ekim'e kadar devam edecek... E, Münster'deki bu heykel projesi 1977 yılından beri her 10 yılda bir yapılıyor. Ee, sanat alanının en beklenen etkinliklerinden biri. Birini kaçırdınız mı zaten diğeri için 10 yıl beklemeniz gerekiyor. Ee, bir küratöryel ekibi var Kasper König, Britta Peters ve Mariana Wagner'den oluşuyor. Her biri oldukça ünlü isimler sanat. Kamusal alan, e, kentsel dönüşüm e, gibi konulara odaklanıyorlar. 32 sanatsal konumlandırma gerçekleşecek. E, klasik anlamda heykelden bugünün daha performatif sanatlara uzanan geniş bir skalada Münster kentinde 10 Haziran'dan bir Ekim'e kadar bu geniş etkinliği, geniş ölçekli etkinliği dünya çapından pek çok ziyaretçi gezecek. Üstelik katılım yani bu heykelleri ya da performansları gezmek tamamen ücretsiz olacak. Çünkü Münster kenti bu projeyi başlı başına finanse ediyor. Yaz aylarına gelmiş durumdayız hızlıca devam edecek olursam yine uzak doğuya uzanıyorum uzak doğunun belki bu alandaki en büyük etkinliklerinden biri yokohama Triennale yani 3 yılda yapılan bir etkinlik 6.sı gerçekleşiyor 4 Ağustos'tan 5 Kasım'a kadar yolu Japonya'ya gidecekler kaçırmasınlar ve böylece sonbahara 2017 sonbaharına gelmiş olduk. Elbette bizim en çok beklediğimiz e, uluslararası sanat etkinliği İstanbul BNL'i olacak. Buna geçmiş haricinden sanat programlarında açık radyoda yer verdim ve yer vermeye de devam edeceğim şüphesiz. Ee, ama İstanbul Bienali ile e, çakışan hep hemen her zaman aynı döneme gelen bir e, Fransız Bienali var on düzenleniyor hemen hemen İstanbul Bienali ile aynı yaşta Lyon Bienali artistik direktörlüğünü Thierry Raspay üstleniyor e, ve bu yıl e, Pompidou'dan sonra da Pompidou Metz'deki e, Direktörlük görevinden tanıyacağınız Emma Lavin'i davet etti. Modernlik üzerine bir Bienal. 20 Eylül 31 Aralık arasında Lyon kentinde izleyiciyle buluşacak. Bir diğer Bienal yine... Sonbahardaki yani İstanbul BNL aynı dönemdeki Moskova BNL'i yedincisi düzenleniyor. Moskova BNL bu sefer ilginç bir şekilde Japon bir püratör. İstanbulluların 2001'deki İstanbul BNL'inden hatırlayacağı Yuko Hasekawa'yı davet etmiş durumda. 15 ...Eylül'den 28 Ekim'e kadar... ...yolu Moskova'ya gidecekler... ...7. Moskova Biyeneli'ni... E, ...ziyaret edebilir... E, ...Kasım ayında ise... ...Amerika'dan... E, ...ki e, Biyenel formatına... ...çok yakın uluslararası etkinlikten... ...söz etmek mümkün... ...17. .'si düzenlenen Performa... ...adından da anlaşılacağı üzere... ...Performatif sanatlara ayrılmış bir Biyenel... ...New York'ta düzenleniyor... ...ve... Yine New Orleans kentinden dördüncü düzenlenen Prospect Four. O da 11 Kasım'dan 25 Şubat 2018'e artık uzanıyoruz. Ee, böyle bir süreçte Travishun Maker küratörlüğünde izleyiciyle buluşacak. Ee, sonbaharda yolu Amerika Birleşik Devletleri'ne düşecekler, kaçırmasınlar. Uzun bayır BNL turu olduğu, e, Güncel sanat takipçileri hemen soracaktır. Bütün bunlar içinde Venedik BNL'inden niye bahsetmedin Çelenk diye. Venedik BNL'i şüphesiz ki bu yılın 2017 yılının en çok beklenen etkinliği hem uluslararası sergileri var. Venedik kentindeki Jardini ve arsenaldeki mekanlara yayılan çok geniş ölçekli sergileri var. Hem de burası bir tür güncel sanat arenası zira hemen her ülke kendi sergisini de kendi kiraladığı mekanlarda ya da zaten BNL kapsamında uzun yıllardır kendine ait hale gelmiş pavyonlarda buluşturuyor. Dolayısıyla hemen her ülke kendi ülkesinden bir ya da birkaç sanatçıya yer veren kapsamlı sergilerle kendi sanatının ne kadar güncel ve dinamik olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu yılki Venedik Bienalinde Türkiye'yi Cedet Erek temsil ediyor olacak. Onun bir kişisel sergisi ya da projesi Arsenale'nin içinde yer alan Türk pavyonunda izleyiciyle buluşacak. Ama bir de uluslararası sergi var şüphesiz. Ee, bu sene yine Pompidou'dan bir isim var. Ee, tıpkı Lyon Biennale'nin küratörünün Pompidou'dan seçilmesi gibi tesadüfi olarak Venice Biennale'nin küratörü de Pompidou'dan bir küratör. Christine Massell çok çok önemli bir e, isimdir. Bienal 13 Mayıs'tan 26 Ekim'e kadar Venedik'te gezilebilir durumda. Venedik Biennale'nin temasını küratörü Christine Masel şöyle açıkladı. Sanatçılarla birlikte sanatçılar tarafından ve sanatçılar için bu Biennale'i tasarlıyorum dedi. Dolayısıyla bir önceki Biennale'nin nazaran, bir önceki Biennale, 2015 Biennale'i son derece politik içerikli bir Biennale'di. 2017 Biennale'nin bir önceki Biennale'e göre çok Daha spritüel çok daha ruhani boyutlara doğru uzanacağını söylemek mümkün ve 13 Mayıs'tan 26 Kasım'a kadar Venedik'e zaten tesadüfen yolu düşmüş turistlerin özellikle yolunu düşürmeye çalışan sanat meraklarının takip edebileceği büyük ölçekli bir etkinlik olacak Venedik Biyeneli. Bunu tabii ki harciden sanat programında radarımızda tutmaya Devam edeceğiz. Umarım yaptığım yaklaşık 15 BNL'lik ya da BNL'e yakın formata sahip uluslararası etkinlikler bir takvim oluşturmak adına yararlı olmuştur. Önümüzdeki hafta Hariç'ten Sanat programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hariç'ten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri